Senem isminin put anlamına geldiği söyleniyor. Böyleyse bu ismin değiştirilmesi gerekir mi? Evet, Senem'le Sanem karıştırılıyor galiba. Ee, şimdi ayeti kerimede Tesnim'den bahsedilir. Tesnim mesela "Vemize cuhum min Tesnim." Nerede geçiyor bu? Hocam Mutaffif'i değilim ama herhalde Mutaffifin mi? Ya. "Vemize cuhum min Tesnim" denmiş. Tesnim Senemle bağlantılıdır. O, ayeti kırıme de, yeşrabu bihel mukarrabun ayeti kerime 27-28. Ayeti kerimelerdir. Burada onların içeceklerinin karışımı tesnimdir ki hı hı. E, bunlar yeşrabu bihe o tesnimden içerler. Kimler? Cenab-ı Hak'ka yakın olan kullar deniyor. Dolayısıyla senemle teslim arasında bağlantı vardır. Yani aynı kelime olarak değil ama değişik şekliyle, şekliyle geçmiş. O halde senem, sanemden çok farklı bir kelime. Bizatihi çiçeklerin tepesindeki o, o şeyler, bölümler yüce ve şerefli manasına da geliyor kelime olarak. Sanem put demek. Senem ayrı, sanem, sanem ayrı. ayrı. Sanem asnam diye geçer zaten putlar. Evet. O halde bizim Anadolu'da kadınlara verdiğimiz bu senem yüce, şerefli anlamında hı hı. ve bunun karşılığı olan kelime de Allah'a yakın olan kulların kaynağından istifade ettiği şey olarak yorumlanıyor. O halde senem isminde bir bunu koymakta herhangi bir sakınca söz konusu değil.